Cumanız mübarek olsun. Bu cuma bir başka öneme sahip diğer cumalardan farklı bir cuma. Hicri yeni bir yıl başladı. Bu yeni yılın birinci gününde bulunuyoruz. O halde sizin hem cumanızı tebrik ederim hem de 1418 hicri yılınızı kutlarım yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun feyizlerle doğsun Allahu Teala Hazretleri bu 1418 Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin şerleri def eylesin hayırları feth eylesin lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları hall eylesin müşkillerin hallini asan eylesin Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Bizim itemizde 2-3 takvim var. Meri takvimdir. Onun 1418. senesine girmiş bulunuyoruz. Diğeri Şemsi şu anda kullandığımız efendim, batıdan uyarlanmış olan takvim oluyor. O Hz. İsa ile ilgili olduğu için miladi takvim diye adlandırılıyor. Fakat bizim bütün dini çalışmalarımız, ibadetlerimiz hicri kameri takvime göre efendim düzenlenmiştir. Efendim Ramazan ayı çok e, mühim bir ibadet ayıdır ve hicri kameri takvimle ilgilidir. Yani miladi takvimde onu efendim e, yerleştirmek mümkün olmuyor. Ayrıca hac ayı son derece önemli e, bir e, gün olan Arafa günü, efendim son derece mühim olan Arafat günü o da e, Arafat'a hacıların çıktığı zaman gün ki o gün çıkamazlarsa bir gün önce bir gün sonra başka bir zamanda çıksalar olmaz. Hicri takvim cihan durdukça Müslümanlar yaşadıkça yaşayacaktır. Efendim hayırlı ve mübarek olsun. Bu e, Hicri takvimin e, biraz açıklamasını yapmak istiyorum. E, biliyorsunuz e, Araplar Hicri Kameri e, ayları yani Muharrem, Sefer, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahir, Cuma'del-Ula, Cuma ahire Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade Zilhicce. Yani birinci ay Muharrem, son ay Zilhicce, 12. ay. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i itirip de Hacer valdemizde efendim Mekke-i Mükerreme'nin olduğu ama o zaman boş bir saha olan ekim bitmez ve taşlık bir kumluk vadi olan yere iskan ettiği zamandan beri bu kameri takvimin ayları kullanılmış. Fakat cahiliye devrinde bu ayların kullanılması da bir takım tehirler, geciktirmeler, öne almalar ve seneyi 12 ay değil de 13 ay yapmak gibi keyfi uygulamalar olmuş. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz e, Veda Hacında bu hususa temas ederek e, bu nesi denilen Efendim Şeyin e, aylarla oynamanın onların Efendim zamanını değiştirmenin öne arkaya almanın doğru olmadığını beğen buyurmuş. bu konuda ayet de var ve e, ayların 12 olduğunu ve 12 ayın bir sene teşkil ettiğini ayetik kelimede beyan ediyor. İnne Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnne idde teşşühur. İnne al-Bahi isna aşere şehren. E, Fi kitābillāhi yeb malakatīl sammawatīl arb. Minha arbaatum hurum diye. Efendim ayetik kelimede geçtiği için e, şer'i bakımdan büyük bir e, açıklıkla kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre. 12 ay 1 senedir. Ve bunun 4 ayı, bu senenin 4 ayı haram aylardır. Çok mübarek, çok muhterem ve çok hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu haram aylar, 4 haram ayın efendim 3 tanesi peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Yani eski senenin son 2 ayı ve yeni başlayan ee, senenin birinci ayı, bu hac aylarıdır, hac mevsimidir, mevsimi hactır. Efendim bu aylarda cengücüler, efendim kavga, efendim yol kesme vesaire gibi şeyleri Araplar e, son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile, efendim hasmını görmezlikten gelirlerdi. Bu dört aydan bir tanesi e, Recep ayı. Yani mübarek üç aylar dediğimiz Recep Şaban Ramazan. Şimdi demek ki e, zilhicce ayı bitti. Haccın yapıldığı zilhicce ayı bitti. Ve yeni yılın Muharrem ayı başlamış oldu. Yeni yılı bütün alem İslam'a, Müslümanlara kutlu olsun, mutlu olsun diye temenni ediyoruz. E, bunun e, nasıl kararlaştırıldığı hakkında da tarih, tarihi bilgi verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında o yörede kullanılan belli bir tarih tarihleme yoktu. Belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce diye anlatırlardı. Mesela fil olayı bir mühim olaydı işte e, Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmak için efendim şeye Arafat'a kadar Müjdelife'ye kadar fil, fil olan ordusuyla geldi. Fakat Ebabil kuşları e, onların üzerine attıkları taşlarla ordu münhezim ve perişan oldu. Bu çok mühim bir olay. Efendim... E, Şeyde elam terkefefa ile bi ashabil fiil efendim e, diye başlayan ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de vuku anlatılan Araplarca maruf, meşhur bir olay çok olan üstü e, efendim bir olay büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor fakat e, Mekkeliler çarpışmadan efendim bir takım manevi böyle musibetlerle münhezim ve perişan olarak e, e, Yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Bu fil olayı diye geçer. Onun için mesela bir olayı anlatacakları zaman fil olayı fil yılında oldu. Fil yılından iki sene önce oldu, üç sene sonra oldu gibi böyle isimlendirmeleri vardı Arapların. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da efendim isimlendirmeler buna benzer e, isimlendirmelere rastlıyoruz. Efendim... Mesela Peygamber Efendimiz'den izin istediler Kureyş kendilerine çok zulmediğince ee, Müslümanlar izin çıktı hicret etmeye. Ona efendim senetül izin dediler. Ee, böyle bir isimlendirme. Sonra e, mesela e, senetül hüzün denildi. Böyle mühim vefat hadiselerinin olduğu Efendim seneye. Savaşa isim izin çıktığı zaman müşriklerle onlar size nasıl saldırıyorsa nasıl sizinle savaşıyorlarsa siz de karşılık verin çarpışın diye savaşmaya, savunmaya müşahede olunan yıla da senetül kital denildi. Tabi bu peygamber efendimizin hayatında mühim olaylarla bunları anlatmak kolay oldu. Fakat Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bu işte ağzı sıkıntılar başladı. Yani nasıl anlatacaklar bir olayın vukuunu. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında hicretten 17 yıl e, geçtiği sırada yani. E, Hz. Ömer'in Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderdiği Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bir e, Resmi yazı göndermiş halifeye, efendim e, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama e, ay ismi var a, fakat gerisi yok. Tereddüt hasıl olmuş e, mektup Yemen'den halife Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, i̇şte şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye. Bunun üzerine Ashab'tan bazı kimseler ve e, sevgili büyüğümüz Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh demişler ki bu olaylar gittikçe böyle karışabilir. E, bir tarihleme yapmamız lazım. Bu husustaki karışmaları engellememiz gerekiyor diye tedbir önermişler, ihtar etmişler, teklif etmişler. Halife'ye. Onun üzerine çeşitli ihtimaller düşünülmüş. Acaba Rumların takvimini mi kullanalım, Furs'ların yani İranlıların takvimini mi kullanalım diye. Fakat onlar güneş takvimi olduğu için güneş takvimini çöldeki insanlar, efendim hangi alametle bilecekler, onu tespit etmek ve uygulamak zor olduğundan yine ananevi ayın Durumuna göre olan takım üzerinde karar kalınmış. Biliyorsunuz ay Dünya'nın etrafında döner. Bu dönmesi itibari olarak 29 gün küsür bratladı bir 29 buçuk gündür. Bu buçuk bazen e, eklenir, aya 30 güne olur. Bazen eklendiği için ötekisinden alınmış olduğu için bazı aylar 29 gün olur. Ama bunun uygulamada, Arapların uygulaması çok kolaydı o devirin şartları altında. Hesap yapılamadığı için, haberleşme zor olduğu için e, bunun hesaplanması gayet kolaydı. Ay dönerken 29 günlük devri esnasında bir noktaya gelir ki güneşe yaklaşır. Güneşle aynı hizaya gelir. Güneşle olan hizası aynı olunca içtima hali deniliyor. İşkema halinden sonra batı ufkunda güneş battıktan sonra görünen ilk hilal yarın yeni bir ayın başlangıcı diye bir e, herkesin gördüğü bariz bir işaret olmuştur. Onun için böyle yeni hilal, Farsça tabiriyle nev hilal yeni bir ayın başlangıcıdır. Böylece Ramazan ne zaman giriyor, Şevval ne zaman giriyor, bayram ne zaman yapmak lazım, Efendim hac ayı zilhicce ne zaman başladı? Muharrem ne zaman başladı gibi soruların cevabı görsel olarak ufka bakıldığı zaman hilal gördüğünce anlaşılıyor. Yeni hilal doğduğu zaman, görüldüğü zaman yeni bir ay başlamış oluyor. Efendimiz bunu kendisi hayatında da uygulamış. Yeni hilali gördüğü zaman el açmış, dua eylemiş. Ya Rabbi bu ayı bizim için bir hilali rüşt ve bereket bu ay hakkımızda hayırlı olsun diye ilerli görünce dualar var Peygamber Efendimizin. İşte o e, uygulaması çok kolay olan, çok sade olan, çok e, herkes tarafından e, anlaşılabilir olan ve tarihi, an anevi olan takvimi seçmişler. E, Hz. Ömer zamanında böylece efendim e, takvim meselesi üzerine bir kararlaştırılma olmuş. Fakat başlangıcı ne zaman? olarak alacaklar. Bunu düşünmüşler. Tamam. Kameri takvimi kullanacaklar. Hilal esasına göre ayları hesaplayacaklar ama e, bu yıllamanın yılların rakamlandırılması sıralanmasının başlangıcı ne olacak? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumunu düşünmüşler. Fakat doğumunda efendim çeşitli rivayetler olmuş. Bebi'l-Övel'in 12'si miydi, 8'si miydi? diye çeşitli rivayetler olduğu için onda karar kılmamışlar. Vefatı belli, hepsi tarafından biliniyor ama vefat da bir hüzünlü olay, bir ayrılık, bir firak bizler için olduğu için onu da seçmeyi uygun görmemişler. İslam'ın izzet ve şevket ve efendim satretinde çok önemli bir olay olan, dönüm noktası olan Hicreti seçmişler. Çünkü hicrete kadar Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de işkence altında, baskı altında, abluka altında, iktisadi bakımdan e ezilen, efendim horlanan, işkence gören bir toplum idi. Onun için Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı, kalmışlardı. izin öyle çıkmıştı. Ama Hicret ettikten sonra yani Medine'liler bize gelin ya Resulallah, biz sizi bağrımıza basarız. Kendimizi koruduğumuz gibi koruruz, mallarımızı, canlarımızı koruduğumuz gibi size riayet ederiz diye Medine'ye davet ettikten sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince İslam'ın hali, şanı değişti, makus olan durum Efendim, döndü güzel hale ve Müslümanlar orada rahat yaşamaya başladılar. Sonunda da kendilerine zulmeden müşrikleri yenerek şirki, küfrü su, e, Arap diyarından sürdüler. Efendim, İslam hakim oldu. Bu İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber Efendimiz'in hicreti olduğu için bunu seçtiler. O zaman Hazreti Ömer zamanında ashab-ı kiram ve bu işi düşünen mübarek insanlar Rıdvanullah Aleyhi Becmain böylece Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i hicreti sıfır başlangıç olarak kabul edildi hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlandı yalnız hangi ay seçilecekti? anevi olan İbrahim Aleyhisselam'dan beri senenin başlangıcı Muharrem ayıydı. Fakat Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz efendim e, Safer ayının sonunda Mekke-i Mükerreme'den izin çıkıp Ebu Bekir Sıddık Efendimizle Medine-i harekete geçmişti. Ve e, önce e, Kuba köyüne gelmişti. E, orada üç gün kaldıktan sonra 13 Rebiül Evvel'de Medine-i Münevvere'ye dahil olmuştu. Yani aylar, saferde başladığı hicret, Rebiül Evvel'in ortasına kadar devam etti bu hicret olayı. Bu günler şey, Muharrem'den sonra, Muharrem, safer ve saferin ortası. Arada bir e, zaman farkı var. İşte bu zamanı düşündüler nasıl yapalım diye. Arapların yıl başına dayamayı uygun gördüler ve hicretin olduğu senenin Muharrem'ini esas aldılar. Geriye doğru giderek yani. Daha Peygamber Efendimiz Mekke'deyken olan zaman, Muharrem ayı şeyin başlangıcı oldu. Yeni hicri takvimin başlangıcı oldu. Ondan sonra hicretin birinci yılı, ikinci yılı, dokuzuncu, onuncu yılı diye devam etti. Demek ki böylece Hazreti Ömer zamanında kararlaştırılmış olan hicri takvimlemenin üzerinden 1418 yıl geçmiş oluyor. Ve biz 1418 hicri yılına başlamış oluyoruz. Böylece bir İslami, efendim, içtimai olayı oluşu kararı size anlatmış oldum. Bizim konuşmamız bir taraftan yeni yılı tebriktir. Efendim bir sevinç vesilesidir. Efendim tebrikleşme güzel bir olay. Bir taraftan da işin dini yönünü daima hatırlatıyoruz size. Yani ibadetleri ihtar ediyoruz önceden hazırlanın diye. Dini yönünde Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? 4 muhterem aydan Haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de hadisinde buyuruyor ki efendim, e, Mücahid'in İbne Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki "Men saama yemem minen Muharrem felehu bi kulli yemin selasune yemen." Kısa bir hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif. Burada e, Muharrem ayı içinde e, oruç tutmamız teşvik ediliyor. E, i̇bn Abbas yani Peygamberimizin amcası, Abbas'ın oğlu Abdullah e, rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, e, Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, Kısa e, Tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki e, bir kere oruca teşvik var. E, biz de kardeşlerimizi e, bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani e, tabi bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa efendim 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu ahten diğer bir hadisi şerif nakledelim. Sohbetimiz Efes Resulullah Efendimizin mübarek sözleriyle şereflensin, ziynetlensin diye. <gülüyor> Eftalu suyamin badeh şehri ramadan şehrullahillezi yed'unehul muharrem <gülüyor> manayı munifi efendim mübarek manası şöyle. Ramazan ayından sonra efendim tutulan oruçların en şereflisi en faziletlisi muharrem ayında tutulan Oruçtur. Ve bunun devamı da var. Bu hadis-i şerifin farz or namazlardan sonra efendim en faziletli namazla geceleyin geceliğin kılınan namazı Yani teheccüd namazı. Onun için size bu konuşmamda hem Ramazan'da oruç tutmanızı tavsiye ederim. Sevap kazanmanızı istediğim için hem de efendim geceliğin Tecrüt namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye. Başka hadis şeriflerde var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın. Diğer bir hadis şerifi daha okumak istiyorum. i̇bn Abbas radıyallahu anhımadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir teşviki daha var. Ama bu teşviki geç gittiğimiz cuma yapsaydım uygulayabilirdiniz. Şimdi biraz kaçmış oluyor. Bir dahaki seneye hatırlınızda olsun, benim de hatırlımda olsun inşallah. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz "Men sami'a ahire yevmin inzil Hicce ve evvele yevmin minel Muharrem Fakat khatam as-sanata al-madiyete bi ve istaftaha as-sanata al-mustaqbilete bi savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete eee 50 sene" Bir insan, geçmiş senenin son günü olan zilhiccenin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, yani bizim bu senemizde uygulamamız nasıl olacaktı? Eğer çarşamba ve perşembe günü oruç tutulsaydı, zilhiccenin son günü oruç tutulmuş olacaktı ve muharremin birinci günü oruçlu tutulmuş olacaktı. Böyle yapan bir kimse, Geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz müjdeliyor. Demek ki bu senenin sonundaki efendim, takvime yazalım, münasip bir yere aklımıza yazalım, efendim not alalım, kaydedelim. Bir dahaki senenin sonunda yani bir dahaki sene haç mevsimi gelip bittikten sonra Hicri yılbaşından önceki e, Zilhiccenin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçlar geçirmeyen şimdiden niyet edelim. E, niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile... Yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Onun için ben şahsen kendim e, e, niyet ediyorum. Allah ömür verirse bu senin sonuna erişirsek 1418 Hicri yılının sonuna e, hac etmeye niyet ediyorum. Hac ettikten sonra da Zilhicce'nin son günü oruç tutmaya niyet ediyorum. Şimdiden e, gelecek 1419 yılının efendim birinci gününde oruç tutma niyeti belir. Hocam böyle ileriye dönük bu niyetler niye derseniz bu hadisler dolayı. Çünkü bunu geçtiğimiz cuma size hatırlatmam lazımdı. Efendim hatırlatamadım. Şimdi efendim gözümün önüne geldi bu hadis-i şerif. Hiç olmasa önümüzdeki seneye niyet edelim. E, erişsek de erişmesek de Allah eriştirsin. Sağhatle afiyetle nice nice kutlu ve mutlu yıllar eriştirsin. Şimdiden niyet edelim. O sevabı alalım. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç, nafile oruç yani sevaplı faziletli oruçların en üstünü Efendim Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle. Ahşure günü de çok önemli, mübarek günlerden birisidir. Ahşure günü de buharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Onun da oruçla geçirilmesi lazım. Ya ahşure gününü ondan bir önceki güne bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Ya da peş peşe. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. E, Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. E, Medine'ye i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa Aleyhisselam e, Firavun'un zulmünden aşure gününde kurtuldu. E, Musa Aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Yani Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın çizgısından ayrıldıkları için biz Musa Aleyhisselam'a daha samimiyiz, daha yakınız, daha efendim o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz e, onun firavundan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Efendim e, zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de e, aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor İbrahim aleyhisselamdan beri böyle bir e, töre ve ana olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Çünkü başka zaman da buyuruyor Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin, karışıklık olmasın. Çünkü onlar doğru çizgiden çıktılar, onlara benzemek uygun olmaz hadi put ve Nasara, Yahudilere ve Nasranilere muhalif, aykırı, onlar gibi olmayan bir şekilde davranın diyor. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca Resulullah'ın efendimiz tavsiye buyurduğu sünnete uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in dokuzu ve onunu tutarsınız ya da cumartesi ve pazar tutarak Yahudilere benzememek e, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyuruldu Peygamber Efendimiz Ramazan orucu farz kılıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince e, ayet ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu. Muharreminizi oruçlarla, ibadetlerle değerlendirmeye gayret edin. Bir de not alacaksınız takviminizin sonuna inşallah. Bir dahaki senenin başlangıcında yani hicri senenin başlangıcında inşallah silhikçenin son günüyle Muharrem'in birinci gününde oruçlu geçirmeye çalışacağız. Çünkü 50 senelik efendim, hatalara günahlara kefaret olacağını hadis-i şerifte okumuştum. Böylece e, sevaplı olan şeyleri size hatırlatmış oldum. Sevap kazanmanıza vesile olacak ibadetleri, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu ibadetleri hatırlatmış oldum. Cumanız ve yeni yılınız mutlu olsun, mübarek olsun, feyizlerle, kazançlarla, başarılarla Efendim, tatlılıklarla, mutluluklarla dolu olsun. allah Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ve bütün Ümmet-i Muhammed kardeşlerimize ihsan eylesin. Tabi arada içimden bir açıklama hissi geliyor. Yani hep Müslümanlara istiyoruz da başkalarına bir şey yok mu? Tabi biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz Hazreti Adem'in evlatları olarak görüyoruz bütün insanları. Hatta bütün mahlukatın iyiliğini istiyoruz. Karınca bile ezmek istemeyiz. Efendim e, Her şeyi korumak isteriz. Çevreyi korumak isteriz. E, kafirler için, Müslüman olmayan insanlar için bizim bakış tarzımız, düşüncemiz nedir? Allah hidayet versin. Allah yanlışlıktan korusun. Boş şeylere, batıl şeylere efendim ibadet etmekten Allah'ın sevmediği, gazap ettiği yanlış inançlara takılı kalmaktan veyahut günahlarla şeytana uyarak, nefse uyarak ömür sürmekten tabii büyük zararlar olacaktır. Kafir ebediyen cehennemde yanacaktır. günah ve cezasız çekecektir. Onun için bütün insanlara temennimiz Allah hidayet versin efendim, şaşıranları doğru yola sevk etsin, İslam'ın güzelliğini anlayıp Allah'ın rızasına uygun Allah'ın sevdiği, razı olduğu din olan, İslam'ı anlamış, kavramış ve inanmış olarak Allah'ın sevdiği mümin kul olarak yaşamayı, güzel işler yapmayı, insanlık için dünya ve ahiret hayatı için faydalı işler yapmayı, Allah cümlemize nasip eylesin, cümlemize hayırlı, uzun, ömürler ihsan nice, nice, mutlu mübarek Kutlu Efendim yıllara Allah Teala Hazretleri sizleri sevdiklerinizle tabi dostlarınızla ailelerinizle beraber eştirsin. Eslam Aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.